Merhabalar 94.9 Açık Radyo dinleyicileri bendeniz Utku Uyar ile birlikte Yeşilçam Arkeocüs programına hoş geldiniz. E, bugünkü yeni programımızda e, çok değerli bir ismi alacağız e, Metin Demirhan'ı. E, Metin Demirhan'ı bundan 9 yıl önce 2007 1 Kasım tarihinde kaybetmiştik. Ben de arşivimi karıştırırken e, 2014 yılında gazeteci yazar araştırmacı Ali Murat Güven ile yaptığım bir söyleşide ee, onun Metin Demirhan üzerine yaptığımız e, bir kısmı e, bugünkü programa taşıyacağım. Ali Murat Güven ile aslında tanışmam ve Metin Demirhan'ın e, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı döneme rastlıyor. O dönemde e, Ali Murat Güven'in Yeni Şafak gazetesinde bir köşesi vardı. Orada Metin Demirhan'ı yazmıştı. Ben de bir muhafazakar bir gazete Metin Demirhan'a bu şekilde yer verilmesinden dolayı çok meraklanmıştım ve kendisiyle tanışmıştım. Daha sonraki dostumuz bugüne kadar devam etti. Kendisiyle yaptığım 3 saatlik sohbet içerisinde önemli bir kısmını Metin Demiran'a ayırmıştık. Bu kayıtları daha önceden podcastler şeklinde derlemiştim. Ancak bugünkü program için daha spesifik olarak Metin Demiran üzerine yoğunlaştım. Ve o görüşmedeki, o ilginç görüşmedeki kısımların hepsini aktarmak istiyorum. Çok ilginç çünkü Metin Demiran üzerine epey şey yazıldı. Ancak Ali Murat Güven'in... Çocukluktan beri gelen dostluğu Metin Demiran'ın belki de bugüne kadar çok fazla Bahsedilmeyen bir yönünü de anlatacak Nereden tanışıyorsunuz? Metin benim hayatımın simge adamlarından biriydi Rahmet olsun Dünya tatlısı demeyeceğim Dünyanın en Ayrıcalıklı adamlarından biriydi Çünkü Metin'i severseniz tam severdiniz Gıcık kapmışsanız da illet olurdunuz Yani Metin'in kendini kimseye sevdirmek gibi Bir kaygısı falan yoktu onu seven severdi. Sevmeyen de yanına semtine uğramazdı. Ben Metin'le e, 1983 yılında Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi'ne kaydolduğumda tanıştım. Gazi Osman Paşa'da yeni bir sosyal çevre. Sinemayla, müzikle alakası olmayan karikatürle, sanatla varoş çocukları. Lisem de Şehrem'in lisesiydi. Birinci sınıfı Şehremin Lisesi'nde okumuşum ama semt değiştirince Gazi Osman Paşa, Rami, Plenli Lisesi'ne geçtik. Metin yan sınıftaydı. Ben edebiyatı sevdiğim için, Türkçe sosyalci olduğum için ısrarla okula gittim ve edebiyat sınıfına kayıt yaptırmak istedim. Oradaki öğretmen yüzüme böyle bir böceğe bakar gibi baktı. Edebiyat sınıfına yeterli başvuru yok dedi. Mecburen fen sınıfına gideceksin. Ve bir alttan gelen bir edebiyat sınıfı var. Ve okulun lanetli sınıfı. Yani öğretmenlerin ve müdürün gözünde o sınıfta, edebiyat kolunda okuyan o bir sınıf dolusu 30-35 kişi bir halt olmaz. Evet. Sıfır adamlar. Okulun Hababam sınıfı yani. Okulun Hababam sınıfı. Ben de o sınıfın devamına girmek için can atmışım ama kontenjan yok. Mecburen fen sınıfındayım. Ampul çocuklarla birlikte hepsi kimya, fizik, matematik diye yanıyorlar. <gülüyor> Ama edebiyatçılarla takılıyorum. Ve Metin, rahmetli Metin o edebiyat sınıfının lideri. Karikatür çiziyor, sanatla ilgileniyor, espriler yapıyor, fantaziyle fantastik filmlerle falan ilgileniyor. Ben böyle Varoş'ta şey gibi Robinson Crusoe'nın Cuma'yı bulması gibi ya da Hazreti Mevlana'nın Şems'i bulması gibi aklım çıktı bu adamla tanışınca. Sen dedim nasıl bir adamsın ya? Sen dedi benim beklediğim adamsın. Öyle sen, ben de sıkılıyordum dedi. Ve biz inanılmaz bir şekilde kanka olduk. Tabii Metin yanına bir tane cengaver bulunca, ben kafama göre adam bulunca biz rahat duramadık. Hemen okulda ultra adıyla e, elle yapılıp fotokopiyle çoğaltılan bir fanzin çıkarmaya başladık. Aylık Bilim Kurgu Fantezi Dergisi. İçinde ideolojinin iyisi yok, siyasetin sesi yok, fantastik hikayeler, metinin çizimleri. Birkaç sayı çıkardık, bizim ikimizi de müdür odasına çağırdılar. Dağıtıyoruz okula, para falan da kazandığımız yok. 50 tane, 100 tane fotokopici de cebimizden, burnumuzdan gelerek çoğaltıyoruz, zımbalıyoruz, arkadaşlara dağıtıyoruz. Peki yani araya gireyim kaldı mı? Ondan? Bir tane iki tane kaldı. Abi, yani. <gülüyor> yani, ultra adı. Ultra neden ultra? Ultra yazan bir Toshiba reklamında hazır logo vardı bir gazetede. Dedik bu hazır logoyu yapıştıralım. Altına <gülüyor> da elle. Tam 84-85 ocu var. 84. 84. 84. 84'te Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi gibi herkesin doktor, mühendis avukat subay olacağı bir okulda iki manyak birkaç sayı sonra çağırdı müdür yardımcısı. Dedi ben baktım. Boş işlerle uğraşıyorsunuz ama ideolojik bir şey yok. Yasak bir şey yok ama sıkı yönetim var ülkede. Daha 12 Eylül'ün korkuları devam ediyor 84. Yapmayın böyle şeylerle uğraşmayın. Şikayet olur falan dedi. Bir orada bir merak ettiğim bir şey var. O zaman e, Metin'in hani o metalci şey var mıydı peki? Yoktu. Hı -hı. Rocker'dı Metin. Yani şey dinliyordu ortak zevklerimiz vardı. O dönemin banko adamları, Alan Parsons Project, Pink Floyd, işte böyle progressive rock tarzı. Bir falan yeni çıkıyordu. Yani yani. O öyle Ben Metin'i hiç metalci olarak hatırlamam. Beraber benim bir tane teyibim vardı. Bize gelir giderdi. Annemin adeta ikinci oğlu gibi olmuştu. Gelir, çay demleriz. Ben o sırada büyük bir tabii hamle yaptım. Metin'in babası saatçiydi. Saat tamiri yapan küçücük bir dükkanı vardı Gazi Osman Paşa'da. Aynen ben nasıl ekonomik sıkıntılar yaşıyorsam onlar da öyle. Fakat hani işte bu yüzden bugün ben fantastik sinemaya çok meraklıyım eski Yeşilçama çok meraklıyım deyip bir evine geldiğinde bir tane lobi kartı göremediğim nasıl kızıyorsam işte bu anılardan dolayı kızıyorum. Bir gün geldi Metin elinde beş tane Fangoria dergisi Amerikan Fangoria'da e, FX dergisidir, meşhur. Korku makyajları nasıl yapılır onu anlatır. Tom Savini ile röportaj. Top Hooper röportaj. Metin bunları nereden buldun dedim. Beyoluna gittim dedi. Yalvardım adama dedi. İşte bugünün parasıyla 50 lira vermiş. 5 tane Fangoria almış. Bugün internet çağında her şeye erişim kolay. Düşünün 85'te oluyor bu, 84'te. Biz o derginin sayfalarını böyle Kur'an gibi hatmettik, satır satır kırık dökük dökük İngilizcemizle elimizde sözlükte. Ben bir atak yaptım, 8 bin metre bir sinema makinesi bit pazarından ve Dracula, Frankenstein filmleri buldum eski, siyah beyaz, alt yazılı, metinin aklı çıktı. Biz birbirimizi bu güzel adamlar, o beni ben onu, bu popüler kültür anlamında müzik, sinema Fantastik sinema. Yıllarca besledik. Metin hayatın zorlukları, acıları, böyle çok disipline bir eğitime gelemeyen bohem yapısı nedeniyle üniversiteyi kazanamadı. Hı hı. Çok emin değilim. Belki üniversitesine öne bile girmedi. Serbest daldı öyle yoluna devam etti. İzini kaybettim. Büyüdük. Ben İstanbul iletişime gittim. Sinema televizyon okudum. Sonra yıllar sonra aa, bir baktım Atılgan diye bir dükkanı varmış. Kendisiyle yapılmış bir röportaj. Pardon önce TRT2'de Genç Bakış diye bir programı konuk olduğunu gördüm. <gülüyor> genç Bakış'ta biraz şeymiş. Ben hiç onu hatırlamıyorum Genç Bakış programını. Bir baktım aynı. Aynı o büyümeyen çocuk. Yuvarlak gözlükler Biddle saçlar. Polmak McCartney saçları. Vay dedim Metin. Ama tabi ulaşacak telefon yok. Bana bilgi verdiler. Buldum Metin'i. 90 o zaman. Buldum, konuştuk, sarıldık, halleştik. Kaç, 95 falan mı? 90'ların 90 başıydı. Başı. Ve Metin'in bıraktığım yerden yola devam ettiğini gördüm. Ben tabii daha e, şeye teslim oldum statü koya. Ama biz sanki o 85'te 86'da ayrıldığımız anda pauza basmışız da 5 dakika sonra tekrar play'e basmışız gibi Metin'le yeniden ikinci dönemimizde görüşmeye başladık. İşte baktım Metin daha konsantre bir adam olmuş. Adamış kendini bu işlere. Şunu söyleyeyim açık yüreklilikle. Metin'in kült sinemaya, fantastik filmlere, merakının kökeninde onunla o Gaziosmanpaşa'daki gece konduğumuzda sobalı evimizde yerde bağdaş kurup oturarak elimizde çay bardakları 8 mm film makinesinden <gülüyor> Dracula'yı, Frankenstein'ı seyretmelerimiz vardır. Yani bu anlamda Metin'in bu ülkeye kazandırdığı kültürel mirasta benim de küçük bir hakkım var. Onu kışkırtan adamlardan biriyim. Ama Metin'in saygıya değer yönü şudur. Her zaman o yüzden rahmetle anlıyorum. 95-96'larda medyada sözü geçen bir adama dönüştüğünde hem karikatürist olarak hem de sinema yazarı olarak bu Eski Türk filmleriyle alay eden, onları aşağılayan tiplere cesurca hiçbirimizin yapamadığı bir şeyi yapıp ayağa kalktı ve Beyler bir dakika durun dedi, hanımlar, beyler. Bu filmlerin değersiz olduğunu nereden biliyorsunuz dedi. Hangi hakla iddia ediyorsunuz? Ee, sevgiyle, şefkatle, merhametle, empatiyle, anlayışla bu filmleri seyreden herkes bu 50'lerin, 60'ların, 70'lerin Yeşilçam filmlerinde ...sayısız güzellikler bulacaktır. Kabul etmiyorum dedi bu paradigmayı... ...ve yerle bir ediyorum. Yani SSK'sı yok... ...üniversite bitirmemiş... ...arabası yok, evi yok... ...merkez medyada... E, ...ne derler... ...ana akım medyada güçlü bir maaşla çalışmıyor... ...atılgan e, kült şopta... ...bir kaset satarsa... ...bir poster satarsa... ...o gün cebinde sigara parası var... ...satamazsa akşam eve parasız dönüyor... Ne benim cesaret edebildiğim bu anlamda, ne senin, ne fantastik sinema ile ilgilenen bunun üzerine yazan diğer arkadaşlarımızın olamadığı kadar cesur olup, yani gücüne bakmadan, çaresizliğine bakmadan Türk sinemasının namusunu, hakkını koruyan bir tavır aldı. Bu yazılar yazdı. Bununla da yetinmedi, Uzak Doğu sinemalarını, gizemli ülke sinemalarını araştıran İngiliz araştırmacı yazar Pete Thoms İstanbul'a geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde Pete Toms'a Gice parçalığı karşılığında bütün Yeşilçam'ı gezdirdi. Aytekin Akkaya'yla, İrfan Atasoy'la, Kunt Tulgar'la, Yılmaz Atadeniz'le, e, Levent Çakır'la, yani Türk Fantastik sinemasını var eden bütün oyuncu ve yönetmenlerle tanışmasını, görüşmesini, konuşmasını sağladı ve ortaya onun sayesinde üçte biri Türk sinemasını anlatan Dünyaca ünlü Mondo Macabro kitabı çıktı. Bugün o Pete Thompson başyapıtı. İbe'ye girdiğinizde 50 euro'ya falan satılıyor deluxe ciltli edisyonu ve Metin'e teşekkür eder. Metin davasının ardından yılmadan, bıkmadan, usanmadan, yoksullukla da baş ederek, yalnızlıkla da baş ederek öldüğü güne kadar yiğit bir şekilde gitmiş. Çok hoş bir adamdı. Thank <laughs> you. hakikaten hakkını fazlasıyla teslim etmek gerekiyor. Çünkü o cenazesi hala gözümün önünde. Ölüş biçimi bir bayram günü beyin karaması geçirdi. 10-15 gün komada kaldı. ve her şeyi bu arada İtalya'dan takip etmiştim. Ee, ve Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde hiç unutamadığım ve o üzüntüme rağmen yani şarıl şarıl ağlıyorum o gün ama cebimden küçük poket makinamı çıkardım. Bir kere deklanşöre bastım. Bu an zapt edilmeli dedim. Tabutunun önünde Aytekin Akkaya, cenaze arabasının yanında. Bundan daha anlamlı bir veda olamazdı. Çünkü Yeşilçam'ın bütün itilmiş, kakılmış, değersizleştirilmiş, hakir görülen o eski aksiyon oyuncularına iade itibarlarını sağlayan adam sinema yazarı ve sinema tarihçisi Metin Demirhan'dır. Benim sevgili lise arkadaşım. O gariban haliyle evinin kirasını zor öderken o Mondo Macabro ardından Atılgan fanzini kendi elleriyle hazırladığı o Beyoğlu'ndaki Atılgan kült şopta yaptığı satışlar o satışlara eşlik eden uzun ve ballandıra ballandıra anlattığı hikayelerle 95'ten sonra o itilmiş kakılmış 60'lı yıllar Türk fantastik sinemasına tekrar dönüldü o filmlere. Onların posterleri, lobi kartları belli bir kıymet kazandı. Gümüşe gönderiyorlardı o filmleri. Ee, Türkiye'de Türk sinemasına yönelik o derin aşağılık kompleksimizi o neredeyse bir Pantheon anıtı gibi yerleşmiş olan o derin paradigmayı eline balyoza alıp yerle yeksan eden bir küçük Herkül'dür. Ben de öyleydim. yani biz Cineyit Arkın'ın Toplu tabancasından 15 fermi çıktı. Nasıl olur bu? Ama biz hiç Chuck Norris'i eleştirmedik söz gelimi. Hiç Bruce Lee'yi eleştirmedik. Bir adamın nefes bile almadan 300 kişiyi nasıl dövebileceğini Amerikan aksiyon sinemasında hiç e, David Carradine'i eleştirmedik. Ama Nurettin Erkin'e gelince hepimiz son derece acımasız olduk. Unutulmaz bir yazı yazmıştı Hürriyet yazarı Kanat Atkaya. Önce o büyük günahı o çıkardı. Ve dedi ki utanıyorum kendimden. Ağız birliği edebilmek için Cüneyt Arkınla ilgili ileri geri konuşuyordum üniversite yıllarımda. Halbuki bu adam bizim çocukluk kahramanımızdı. Kara Muratlar, Battal Gaziler. Şimdi anlıyorum ki Cüneyt Arkın bu dar gelirli ülkenin, bu yoksul ülkenin koşulları son derece dar sinemasında gerçek bir kahramanmış. Benzer bir şeyi 2009 yılında Jean-Claude Van Dam televizyonda söyledi. Cüneyt Arkın'la bir araya geldiler Show TV'de. Sanıyorum Reha Muhtar'ın haber bülteninde. Dinledi ona çeviriyorlar ve Jean-Claude Van Damme dedi sizin tek suçunuz bu ülkede doğmuş olmak üstad dedi. Amerikan pazarında olsaydınız, İngiliz pazarında olsaydınız oynadığı film sayısını duyunca ki yüz halini hatırlıyorum orada. Evet yani Cüneyt Arkın parmakları kopma noktasına gelince işte filmlerinden birinde elini bir havluyla sarıp ameliyata gidip en yakın hastane 100 kilometre ötede Beykoz'da çöl sahnesi çekerlerken elini diktirip kendi doktorluk bilgisinden de istifadeyle parmaklarını kurtarıp bir hafta sonra sete gelip çekimlere devam eden gerçekten türü, müthiş adamlar bunlar. Yılmaz Güney Cüneyt Arkın, Levent Çakır Kunt Tulgar, Aytekin Hakkaya, Süheyl Leyriboz İhsan Gedik yani bizim bana göre bizim Yeşilçam'ımızdaki kavgacılar, konuşmasız figüranlar. Ekstra deniyor ya onlara hı hı. Amerikan sinemasında. <gülüyor> benim gözümde Brad Pitt kadar değerli adam vardır. Benim ya şahsen Yeşilçam'da en sevdiğim oyuncu yani bilmiyorum biliyor musun ama Erol Taş. Erol Taş. Yani. <gülüyor> apayrı bir efsane. Adam düşünüyor musun? O Berlin'de, Berlin'de şey. Altın Ayı'ya almış. Türkiye'nin en büyük en unutulmaz siyah beyaz klasiklerinde var. Yaşlılık dönemi de apayrı bir fenomen. Ama elinde çay askısıyla Can Kurtaran'da film çekmediği zamanlarda insanlara çay taşıyor, muhabbet ediyor. Bu kadar da alçak gönüllü, bu kadar da sempatik bir adam. Yani Metin'e Türkiye'de ben sinemadan anlıyorum, sinema yazıp çiziyorum, bloğum var, sitem var. Basılı bir yayında sinema yazıyorum, televizyonda sinema programı yapıyorum diyen ben dahil hepimizin bir gönül borcu var. Klasik Yeşilçam sinemasının aslında birbirinden tatlı, hoş, çılgınca örnekleriyle barıştırdı bu adam. Ve ne yazık ki 45 yaşında da bu dünyaya veda etti. Hastanede bitkisel hayatta yanındaki arkadaşlardan biri benim onunla dost olduğumu biliyor. Fantastik Türk sinemasının büyük ustası yoğun bakımda diye de Yeni Şafak'ta köşe yazmışım. Soğuk kış gecelerinde çıtır çıtır yanan bir odun sobasının yanında fangoryalara bakıyorduk. 15 yaşındaydık. Annem bir menemen yapmışsa beraber yiyorduk. İnsanları böyle hakir görmemek, insanları kategorize etmemek lazım. Ölmesinden bir hafta öncesine kadar Metin'le birlikteydim. O birasını yudumluyordu. Beyoğlu'ndaki bir barda. Ben de soda mı içiyordum. Ve ben ona çalışmayan ama dekoratif olarak çok güzel duran bir sinema makinası hediye ettim o gün. 8 milimetre bir film makinesi. Hatırlıyor musun dedim? Drakulaları, Frankensteinları. O dedi bu da çok güzel dedi. Dedim evine koyarsın köşeye. Bir hafta sonra da bayramdı. Komaya girdi. Şimdi sinema bu kadar farklı yönelimlere açılmış. Bu kadar e, ilk gençlik yıllarından sonra farklı yerlere savrulmuş Eski dostları bir ömür boyu bir arada tutan bu kadar güçlü bir tutkal. Sinema sevgisi ne ideoloji tanır, ne ırk tanır, ne din tanır. Türk olursunuz, Kürt olursunuz, Ermeni, İtalyan, Japon, ama seversiniz e, Ennio Morricone'yi. Dünyanın en tatlı anlarını sizin gibi Ennio Morricone müziklerini seven bir arkadaşınızla plak dinlerken yaşarsınız. Sinema böyle bir buluşturucu, böyle bir dev kulüp. O yüzden yakıştıramamışlardır beni. Ya nasıl olur? Sağcı gazetelerde yazan bu adam solcu Metin'in ideoloji yönelimini kim biliyor ki? En iyi ben bilirim. Metin agnostikti. Hiçbir fikrim yok diyordu. Ateist de değilim. Olabilir de olmayabilir de. Ezan okunduğunda aileden aldığı örfle ayağını indiren bir adamdı. Ama aynı zamanda sıkı bir metalciydi. Bir güzel adamdı. En çok üzüldüğüm de şu e, Baltam gelecek, kellen gidecek diye bir kısa filme başlamıştı. Şimdi abi ona geçmeden önce... Süreçte, şey, O da yarım kaldı. Dönmek istiyorum çünkü sonuçta bir şekilde çekildi bir noktaya kadar. Bazı çekilmiş şeyleri var ama sonrası ne oldu ben bilmiyorum. Ve Hay 8 kasetlerdeydi. Video 8. Hepsi o evde talan oldu. Gitti Gazi Osman Paşa. Hmm. Mekin'in olağanüstü arşivi, orijinal çizimleri neydi? Paslanmaz metal savaşçı. Ha, paslanmaz metal savaşçı. Değil. Onun mesela orijinal çizimleri, taslakları, karikatürleri, belki biriktirdiği veyaseler. Maalesef hayat devam ettiği için Annesi, babası, yaşlı insanlar. E kardeşinin de bir türlü derdi var. Hı hı. O zaman çok atik davranamadık. Ve gidip de yani Metin'den kalanları toparlayamadık. Hatta hala yaşıyor mu bilmiyorum. O da benim içime çok büyük ukde olmuştu. Metin'in birbirinden lezzetli yazılarının olduğu iki site vardı. Hı. Neydi adı yani orada da... Ya Fantastik, o, o sitelerdeki hani Yeşilcan'la ilgili olanların hepsini siteye hani alıp... Kurtardınız şey değil yapayım. mi onları? Ama zaten hala sürüyor onlar. Onlar yok olmadı. Hı -hı. İşte ben biliyorum. Onun çok fazla site açmıştır işte son dönemde. Biliyorum ki tıklım tıkaş, dar bir evde, kutuların içine doldurulmuş sayısız taslak, çalışma, not. Ömür bu kadar. Yani onun öldüğü günü duyduğum gün hayatımda vallahi billahi babamın öldüğü gün kadar üzüldüm. Yani iki eşit acıdır benim için. Çünkü... Böyle bir enerji deposu bir adam bu kadar verimli bir adam ya bir tane de deli çıksaydı deseydi ki ya Metin ben sana bir maaş bağlıyorum sigortanı yapıyorum şirketimden senin kafan rahat olsun cebinde harçlığın sigara paran olsun yaz çiz kardeşim kısa filmler çek burası o kadar kurak bir ülke ki yani Türkiye'nin bu kuraklığı yani peki kültür nasıl üretilecek? Bütün Rönesans bunun üzerine kurulu ve sonrası Avrupa'da. Her büyük bestecinin, ressamın, yazarın, çizerin arkasında bir baron, bir barones, bir markiz gelip ayda bir kere, iki ayda bir kere hal hatır sorup giderken de gücendirmeden sanatçıyı küçük bir kesenin içinde 8-10 tane altın para bırakan, o besteciyi ayakta tutan, onun yeni bestesinin galası yapılacağı zaman salon kiralayan, yani burjuvazidir sanatı ayakta tutan, sanatı besleyen. Yani doyacağınızdan fazla kazanmaya başladığınızda artık dönersiniz. Bütün batı kültürünü bu var etmiştir. Tablo satın alırsınız. Bir şairin ilk kitabının sponsoru olursunuz. Bir bestecinin ilk nota kağıtları sizin verdiğiniz parayla alınır. İlk konseri için salonu siz tutarsınız. Kısa filme destek yok, resme destek yok, heykele destek yok, müziğe yok. Yani Metin hayatı boyunca kan kustu. Onun bıraktığı yerden de biz kan kusmaya devam ediyoruz. Allah'tan ki hani 8-10 dolar verip adını yapıştırdığın ve hizmete açtığın internet diye bir şey var. Web sitesi diye bir şey var. Hı hı. Kağıdın esaretinden kurtuldu üreticiler. Kağıt gibi kalıcı değil. internet. Ya, en kalıcı gibi görünen sitelere bakıyorum. 6-7 yıl, yıl önce takip ettiğim 6-7 yıl sonra site format değiştirmiş, eski yazılara ulaşamıyorsun. Yani ki dünyanın her yerinde sponsor bulmak zor, Amerika'da da zor. Ama inat edince yeni bir müzik grubu bir sponsor buluyor. Bizde ne inatı? Değerli 94.9 Açık Radyo dinleyicileri bir Yeşilçam Arkası programında sonuna geldik. Biraz önce dinlediğimiz e, gazeteci, yazar, araştırmacı, sinema tarihçisi e, Ali Murat Güven ile yaptığım 3 saatlik bir görüşmedeki e, Metin Demiran kısmıydı. E, Metin Demiran'ı bugün anmanın ayrıca program içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz çok derelli üstadımız Johannes e, Sikonomilla ile birlikte yazdıkları e, Fantastik Türk sineması, ve Erotik Türk Sineması kitapları da aslında e, Yeşilçam Arkeolojisi'ne giden yolda e, en önemli başvuru kaynaklarımızdan ve yol gösteren kaynaklardan iki tanesiydi. E, önümüzdeki günlerde e, hem Giovanni üzerine de e, programlar yapmayı düşünüyorum ben. E, bu iki ismi sanırım bol bol da e, programımızda hatırlayacağız ve hatırlatmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla birlikte buluşmak üzere. Yeşilçam Arkeolojisi'nden hepinize hoşçakalın diliyorum. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri